Bazı çocuklar onun peşini hiç bırakmıyorlar. Durmadan turuncu saçlarıyla dalga geçiyorlar. O yüzden kalbi kırık ve mutsuz bu aralar. Ama elbet bir çaresi var. Senin de böyle çocuklar serdiyse etrafını, bazı taktiklere başvurmalı. Hepsi bu kitabın içinde saklı.